Tamam ki İslam akidesinin mastar olarak sadece iki mastarı vardır. Başka yoktur. Kur'an ve sünnet. İslam akidesinin iki mastarı var. Kur'an ve sünnet. Tafsile gittiğinde üç mastarı var. O da icma. İcma da ancak delille olacağı için tamam mı? Ee, Kur'an sünnet dememiz yeter. Tafsillendirdiğimizde istersen icmayı zikret. Mesela i̇bn Teymiye çeşitli yerlerde icmayı zikretmiştir. Önemli değil. İcma ancak delille olacağı için Sadece Kur'an sünnet de desen olur. Ancak Allahu Alem, ilim Allah'ın katında, tabi bunu tahkik ettirmek lazım. Şu an yaşadığımız dönemde devamlı bu üçüncü masaları da zikretmemiz lazım. İcmai. Evet. İcmai. Neden? Çünkü e, gahle, gaflet ehli e, yaşadığımız hayatta şu an piyasada olduğu için tamam mı? E, İcmai'yi de zikretmemiz kaçınılmaz oluyor. Tamam mı? Şimdi şöyle bir soru gelebilir akla. Eğer icma delili olursa neden icma diye ayrılmışlar ki geçmişte? Bunun cevabı çok basit. Neden? Çünkü şu anda hangi fırka var delil olmayan? Kur'an sünnetten. Var mı bir fırka? Herkesin var. Değil mi? Ama iki hata var. Ya getirdikleri delil zayıf. Ya da getirdikleri delil sahih. Ama o delilden anladıkları zayıf. Durum böyle olunca ehl-i sünnet vel cemaat icma'yı zikretmesinin önemi burada çıkıyor. Nedir bu? O yüzden herhangi bir fırka, herhangi bir insanı, herhangi bir şahıs, grup günümüzde veya geçmişte herhangi bir görüş ortaya atarlarsa bu görüş İslam'ın herhangi, yani İslam adına herhangi bir görüş olabilir akideyle ile alakalı. Tamam mı? Ama bu selefin icmasına tersse, ehl-i sünnetin icmaatına tersse istersen adam bin tane delil getirsin. Hepsi boş. Zaten 100 tane ayet, 1000 tane hadis getirsin. Hepsi boş. İşte böyle ayırmanın böyle bir faydası var. O yüzden icma bu noktada hüccetliğinin faydası burada. Tamam mı? Çünkü geçmişin anlamadığını, selefin icmasının anlamadığını başka kimse anlayamaz. Yani koskoca bir selef ümmeti ehl-i sünnet vel cemaat tek bir mevsuda da olsa haktan mahrumiyeti diye hakka anlamaktan mahrum olma diye bir şey söz konusu olamaz ebeden. Tamam mı? Bu ters. Bak burayı yakala bu burayı yakalayacaksın. Bu bizim en temel esaslarımızdan bir tanesidir. Tamam mı? En temel esaslarımızdan bir tanesidir. Ehli sünnetten bile bunu hala fıkhedememiş yıllarca kitap sünnet demesine rağmen hala bunu anlayamamış insanlar var. Tamam mı? O yüzden burası çok önemli. Ve bunu anlayamamak çok büyük bir şey. Basit bir şey değil yani. Çok büyük bir şey. Çok büyük bir eksiklik. Selefin icması bizim için hüccettir. İcma ancak delille olur. Şöyle bir itiraz olamaz. İcma delille ise neden o zaman icmayı ediyoruz Böyle diyene deriz ki sen tut bunu ümmete yönelt bu soruyu. Ümmeti karşına al yönelt. O kadar cesaretin varsa bütün alimleri al. 1400 senedir icma icma diyen selef alimlerinin karşına al onlara so yönelt bu soruyu. Bize değil. Ha, ama anlama babından soruyu yöneltiyorsan biz sana böyle deriz. Deriz ki. Tabii ki delilli olabilir ama burada bir tabii ki delilli olur icma ama şurada bir şey var. Bazen o delil çok ince bir istimbat noktası vardır delillerden. Oradan alınmıştır ama onu anlayamaz. O zaman işte bak burada icma ücreti. Sen icmaya alırsın orada. İki, sen bir sürü nas görmüşsündür. Zahiri beyazdır diyor ama selef ona silah siyahtır diyor. Bak orada icma devreye geliyor. O zaman selefin dediğini alacaksın. İstediğin kadar delilin olsun. Seleften bir kavlin yoksa o görüşün batıldır. Mesela bugün birisi çıktı. Tamam mı? Herhangi bir insan çıktı dedi ki... Mesela ne örnek verebiliriz? Çıktı dedi ki namaz üç vakit. Tamam mı? Sen istediği kadar delil getirsin. Onun deliline bakma ihtiyacı hissetmeyeceksin. Şu babta acaba haklı mı noktasında hissetmeyeceksin. otomatikmen batılığına hükmedeceksin. Eğer... Beş vakitten icmaen olduğunu biliyorsun. Tamam? Bir insan geldi dedi ki namazları özürsüz cem diye etme diye bir olay var. Hemen otomatikmen batıl olduğunu söyleyeceksin. Hiç delillerine bakmadan. Hiç ölene kadar da delillerine bakmayabilirsin. Yarın bir gün karşılaştırdığın zaman da reddedeceksin. Tamam? Yani bir gün karşılaştığın zaman da reddedeceksin o delilleri. Delilin kendisini değil, delilden istinbat edilen şeyi reddedeceksin. Delil sabitse o Allah arasındaki Ama yanlış anlaşılmıştır diye direkt hükmetçe. İstersen sen öyle anla. Yine de kendi aklını çöpe atacaksın burada. Tamam mı? İşte o yüzden icmanın böyle etkin bir konumu var. Tamam mı? edille işareyi içinde. Bugün herhangi birisi çıksa dese ki Allah'ın kelamı ses ve harftir. Ki ehli i sünnet öyle diyor. Bir çıksa buna muhalefet etse hiç deline bakmana gerek yok. Direkt batıldır buna muhalefet eden. Birisi gelse desek ki Allah e, arşunun üzerinde değildir. Hiç delillerine bakmana gerek yok. Direkt icmayı biliyorsun ya. Direkt, e, direkt hükmedeceksin adamın kavlinin batılığını. Birisi geldi dedi ki e, Birisi geldi dedi ki İşte abdestsiz namaz olur. Hemen direkt hükmedeceksin hiç delillerine bakmadan. Acaba bu adamın delili var mı? getirsen ne olacak? Dönecek misin oraya? Bak işte işgal burada. İşte sadece Kur'an sünneti icmadan ayırmanın tehlikesi burada Demek ki o zaman bir insan e, Ümmete mukave ediyorsa acaba Acaba payı var mı diye Bir pay bırakmışsın demek olur Bu da batıl böyle bir pay yok yani La teçdemi ümmeti ala dalaletin Diyor bir asılı Benim ümmetin dalalet üzere icma etmez Yani demek ki Ümmet bir mevzuda icma ettiği zaman Hak üzerine icma edermiş Tamam. Burayı anladık. O yüzden 3. E, masdar icma bu tavsiyle gittiğin zaman dersin. Aslen ikidir Kur'an Sünnet. Tam masdar olarak, asıl olarak. İmam Beyhaki mesela ne diyor ki? Ehli sünnet itikatlarında onların e, döndükleri şey kitapla sünnetti diyor. Tamam? İmam Bey -i i. Ha İbn Teymiyye Rahimullah diyor ki Allah'ın diyor en azim, en büyük nimet olarak verdikleri, ehli sünnete nimet olarak verdiği şeylerden bir tanesi de onları kitap ve sünnetle korumasıdır diyor. Tamam mı? İbn-i Teymi er Allah. Şimdi, tabi bu anlatacağımız siyakta şunu da zikretmek uygun olur. Aklın dindeki yeri nedir? Bu önemli. Efendim. Tamam mı? Aklın dindeki yeri nedir? Sen bunu ben anlattıktan sonra yorumunu yap tamam mı daha iyi olur. Şimdi diyoruz ki Allah Azze ve Celle insana akıl nimeti vermiştir insanlara tamam mı bu büyük bir nimettir. Bu onu birçok canlı türünden ayırt etmiştir akıl vermekle. Bir özellik bir ayrıcalık olmuştur onlar için insan olduğu için akıl birçok şeyden. Birçok yaratılmış şey şeyden ayırt edici bir özelliktir akıl tamam mı öncelikle bunu bileceğiz. Ve bu akıl insanı teklif derecesine, teklif yani akıl insanın teklif derecelerinden bir sebeptir. Yani mükellef kılınma derecelerinden. Yani nedir? Mesela Mecnun mükellef değildir. Tamam mı? O zaman diyoruz ki akıl Allah Azze ve Celle'nin insana bahşetmiş olduğu en büyük nimetler arasındadır. Bu bir. İki, akıl insanın teklife girmesine, teklife girmesine sebep olan şeylerden bir tanesidir. Yani insan mükellef olur. Aklı, aklı başında olan insan Tamam mı? M mükelleflik vardır onda. Diğer şartlar hariç. Tamam mı? Mükelleflik vardır onda. Yani ne? deli mükellef değildir. Ne Hasan'ın dediği gibi. Rufi rufi al Kalem üç kişiden kaldırılmıştır. Bunlardan bir tanesi de deliden ta ki akledinceye kadar. Tamam mı? Hı -hı. Evet. Ve ee, işte bu akıl insanın şer'i, ilahi hitabın anlamasına da sebeptir. Bak şimdi. Akıl, nimet olması bir yana, seni mükellef kılması bir yana, sana, e, sana yöneltilen bu şer'i, ilahi şeyleri anlamana sebeptir. Aksi akılsız bir insan anlayamaz zaten. Tamam mı? Ve diyoruz ki Allahu Alem hiçbir akide Yoktur ki İslam akidesi kadar insanın aklına ihtiram etsin. İnsanın aklına önem versin. İnsanın aklına ihtiram eden bir akidedir bu. İnsanın aklına itimat edendir. Neyde? Akide naslarını anlamadı. Tamam? Çünkü akıllı olmayan bir insan akide naslarını anlayamaz. Bu Allah Azze ve Celle'nin birçok ayetinde açık benet zaten. Allah Azze ve Celle aklı övmüştür. Ve değerinin yüceliğini söylemiştir. Ve bunun e, bunun gidişatında işte nazar etmemizi, tefekkür etmemizi, tedebbür etmemizi, tamam mı? Teemmür etmemizi bunların hepsi yakındır birbirine manalar. Her ne kadar da mute, müteradif olmasa da mütekariptir. Yani eş anlamlı olmasa da yakındır. Allah tedebbür edin diyor, teemmür edin diyor, tefekkür edin diyor, nazar edin diyor vesaire. Bunların hepsi birbirine yakındır. Tamam mı? Ancak, bak şimdi, burada çok önemli bir nokta var. Şimdi, aklın son noktası olunca, aklın son noktası olunca ve aklın bir bitiş sınırı olunca, ki şöyle bir soru sorsak, şu an sen şöyle bir e, insan düşünebilir misin? Aklın aklın bir sınırı olmuy, e, aklın bir sınırı yok sonsuzluğu düşünebilir yani düşüneceği her şeyi idrak edebilir diyen bir insan biliyor musun böyle bir insan olamaz aksiyalde çok basittir böyle bir insan olsa deriz ki mesela en basitinden mesela deriz ki işte e, bize ne yap ruhu akl, aklında anlat nasıl anlatacak bir değil mi Allah'ın inişinin keyfiyetini bize anlat nasıl anlatacak böyle diyen diyen bir insan olmaz böyle diyen bir insan akıllı insan olmaz o mecnundur. o bizim muhatabımız değil zaten. Şimdi bak şimdi, o yüzden diyoruz ki Allah Kur'an'da teemmül etmemizi, tedebür etmemizi, tefekkür etmemizi ve nazar etmemizi istiyor. Ancak bütün akıl ehlinin aklı başında, akıl sahibi bütün oğlunun ittifakıyla, aklın bir sınırı vardır. Tamam mı? Akıl, akletmesini istediği, akletmeyi istediği her şeyi ak akıl edemez. Bak, akıl, akletmeyi istediği her şeyi akıl edemez. Bir sınırı vardır, ve bir bitiş noktası vardır aklın. Bunun da bütün akıl ehli bunda ittifak etmiştir. Değil mi? Şu an bile 1400 sene geçmesine rağmen dünyada şu anda müşahede ettiğimiz şeyler arasında bile mahiyetini aklımızla çözemediğimiz milyonlarca şey var. Tamam mı? Aklımızın alamadığı. Şimdi durum böyle olunca Allah Azze ve Celle diyoruz ki, bak bu önemli bir kaydedir. Tüm talep edilen şeyi, yani Allah Azze ve Celle tüm talep edilen şeyi öğrenmek için akla bir yol bahşetmemiştir. Bak, tekrarlıyorum. Bütün insan oğlunun icmasıyla, bütün akıllı ehlinin ittifakıyla, akıllı ehlinin ittifakıyla, aklın belli bir sınırı olunca ve belli bir, yani bir yerde bite, biteceği belli olunca ki bu belli, be, böyle zaten bellidir. Tamam mı? Böyle olunca diyoruz ki Allah talep edilen bütün her şeyi talep edilen bütün her şey idrak etmek için bir yol açmamıştır Allah insanlara. Tamam mı? bütün her şeyi dikkat et. Bütün her şeyi. Ha ama bazı şeyleri anlamak için yol açmıştır. Ama bütün her şeyi anlamak için bir yol koymamıştır. Yani kaderi olarak da kevni yani kevni olarak da şer'i olarak da bir yol koymamıştır Allah. Tamam mı? Allah gerek şer'i olarak gerek kaderi olarak böyle bir yol bahşetmemiştir insanlara. Bütün her şeyi akıllarıyla anlama. Bunu bütün akıl ehli ittifak etmiş. Hatta aklı Kur'an sünnetin önüne geçirenler dahi bunda ittifak etmişlerdir. Akıl her şeyi anlayamayacak. Bak şimdi burayı yakaladığın zaman bütün aslında akıl nakıl çatışması mevzularındaki bütün e, asıl mevzu burada bitiyor aslında. Bütün kilit nokta ne demek bu? Bak şimdi. Şimdi bütün akıl ehline göre, akılın belli bir sınırı var mı? Var. Peki bütün akıl ehline göre Allah, tamam mı? Allah, aklın her şeyi, talep edilen her şeyi veya talep edilmeyen olsun, talep edilen olsun her şeyi anlamak için bir yol açmamıştır Allah. Tamam mı? Aksini iddia edene bir sürü şey söyleriz, aklıyla anlatması lazım ki anlatamayacaktır, tamam mı? Şimdi durum böyle olunca, bak şimdi. Durum böyle olunca diyoruz ki bu ayrıyetten şuna delalettir. Madem ki akıl her şeyi idrak etmeye aciz o zaman doğal olarak da akidevi birçok mevzuyu veya bir kısım mevzuyu akıl edemeyecektir. Akıl Akıl birçok mevzuyu akledemeyecektir, yani anlayamayacaktır. Mustakil olarak tamam mı? Mustakil olarak anlayamayacaktır. Çünkü diyoruz ki eğer akıl, pardon diyoruz ki akıl akidevi bazı mevzuları anlamak için anlaması için bilakis şer'i olan vahye ihtiyacı vardır. Mesela şimdi örnek verelim. Allah'ın iki tane sıfatını örnek verelim. Buradan yola çıkalım. Şimdi bazı akidede akli mevzular var ki hiç Allah vahiy indirmeseydi de biz onu bilirdik. Dikkat et. Bazı akli mevzular vardır ki, Allah hiç hakkında bir burhan, bir delil, ne Kur'an'dan ne sünnetten bir delil indirmeseydi de, biz onu sadece ve sadece müstakil aklımızla onu bilebilirdik. Mesela, Allah'ın var olduğunu bilmemiz gibi. Hiç Allah, tamam mı? Bir ayet veya bir hadis, tamam mı? Bir ayet veya sünnetten bir şey, İndirmiş olmasaydı dahi, tamam mı? Biz Allah'ın var olduğunu bilirdik. Veya Allah, hiçbir zaman benim ilimim vardır. Ne Kur'an'da ne sünnette bunu beyan etmeseydi dahi, biz Allah'ın ilminin olduğunu bilirdik. Yine hiç ben görürüm demeseydi Allah'ın göreceğini bilirdik. Bak şimdi. Yani bir tane örnek, iki tane örnek verecek dedik ama önemli değil şimdi. O zaman bu verdiğim üç tane örnek misalen, işte Allah'ın duyması, var olması, ...bilmesi ve görmesi. işte dört tane her neyse. Bu verdiğim örneklerde, ...bu verdiğim örnekler ne delil? Yani akide, akidevi bazı mevzular var ki... ...Allah... ...hiç onların hakkında bir nas indirmeseydi de... ...akıl mustakil olarak onları idrak edebilirdi. Ama... ...akidevi bazı mevzular da vardır ki... ...kesinlikle ve kesinlikle... ...Allah bildirmese... ...yeryüzündeki bütün insanlar oturup düşünse... ...yine onu bilemezdi. Neden? Bak şimdi en basit örnek. Şimdi Allah, e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne buyuruyor Allah hakkında? Diyor ki, Allah gecenin üçte birinde, son üçte birinde dünya semasına iner. Şimdi bu Allah'ın nuzul sıfatıyla alakalı yani inme sıfatı. Şimdi, sen bunun hakkında bir nas bilmeseydin. Değil mi? Sen bunun hakkında bir nas bilmeseydin. Nereden bilecektin Allah gecenin üçte birinde dünya semasına iniyor? Değil mi? Nereden bileceksin? Bilebilir miydin? Yine Allah diyor, Allah cehenneme, cehennemin üzerine ayağını koyar. Cehenneme temas etmeksizin ve cehennem onun ayak sıfatından hiçbir şeyi kuşatmaksızın. Ayağını cehennemin üzerine koyar. Tamam mı? Şimdi bu akidevi bir mevzu. Hiç Allah bunu Nebisa Selemin diliyle bildirmeseydi bize, biz bunu aklen idrak edebilir miydik? Bak şimdi. İdrak edemezik. Nereden bileceğiz Allah cehenneme ayağını koyar? Tamam mı? Cehennem der ki her milmezit, her milmezit. Yok mu ziyade Allah e, cehenneme ayağını koyacak. Sonra cehennem dürülecek, birbirine girecek. Sonra boşluk kalmayacak vesaire bilmem ne. Nereden bilecektik bunları? Ha, bak şimdi. O zaman aklı naklinin önüne geçirenlere sorarız biz. Yani eğer akıl ile nakil çatışırsa, e, nakilden kastımız Kur'an ve sünnet. Akıl ve nakil çatışırsa biz aklı öne alırız diyenlere soruyoruz. Siz aklınızla bütün akidevi mevzuları idrak edebiliyor musunuz? Edemiyorlar. Etselerdi şunu söylerdik hiç nas olmazsa Allah'ın gecenin son isteğinde dünya semasının inceliğini bilebilir miydin? Bilemezdi. Cehennemin üzerine ayağını koyacağını bilir misin? Bilemezsin. Şimdi otomatik ben şunun ispatı gerçekleşti mi? Dinde bazı akidevi mevzular var ki akıl idrak edemez. Hı. Bunu ispatladıktan sonra diyoruz ki, aklın acizliği ortada mı? Hı -hı. Ortada. Tamam mı? Peki, Allah'ın nas olarak indirdiği Kur'an ve sünnette bir acizlik olabilir mi? Hı -hı. Dikkat et lafızlarıma. Bak bunları yakalaman lazım. Hı -hı. Şimdi bak, aklın acizliğini ispatladık mı? Akidevi bazı mevzularda açıkladık. Peki, Allah'ın kitabında, kelamında ve Resulünün sünnetinde bir acizlik olabilir mi? Hı -hı. Olamaz. Peki, acizlik olmayan şey... Kendisinde acizlik bulunan akıl, kendisinde acizlik bulunmayan Kur'an ve sünnete nasıl mukaddem olabilir? Nasıl önüne al alabilir? Şimdi normal sosyal hayatta düşün ya en basit olarak. Bir aciz olan herhangi bir şey, aciz olmayandan nasıl üstün olabilir? He? Allah bile Kur'an'da bunu örnek vermiyor mu? Görenle görmeyen bir olur mu? He? Bak şimdi. O zaman bu Allah'ın kitabında da bu kayda belli. Hiçbir zaman acizle aciz olmayan eşit değil. Aciz olmayan, acizden daha üstün. Bunun Kur'an'da da örneği var. Normal bu fıtratta da bu böyledir zaten. Bunu, hiçbir akıl ehli bunu inkar etmez. Tamam mı? Allah bile bunun örneğini veriyor Kur'an'da. Gören ve görmeyen biri olur mu? Tamam mı? Şimdi, o zaman şu kaydayı ispatladık biz. Her zaman aciz olmayan veya kamil olan, veya kendisinde eksiklik bulunmayan. Her ne vasfın veya sınıfın var. Kendisinde acizlik bulunan veya eksiklik bulunan veya kemaliyete gitmiş olan şeyden daha üstündür her zaman. Evet. Durum böyle olunca soruyoruz şimdi. Akılda eksiklik var mı? Var. Kemaliyetinden gitmiş mi? Olgunluğundan gitmiş. Peki. Ee, acizlik var mı? Var. Yok diyene derdik ki. O zaman bize yani ruhu anlat mesela anlatamayacak. Bize şu an cennetteki... Şeyleri anlat. Allah bile Kur'an'da ne diyor? Onlara diyor hiçbir gözün görmediği şeyler gizlenmiştir diyor cennette. Saklanmıştır onlar için. Tamam mı? Bak şimdi o zaman Kur'an ve, Kur ve sünnette şunun ispatı var. Cennette bazı şeyler var ki mahiyetini anlayamıyoruz. Eğer akılda acizlik yok diyen insanlara sorarız şimdi. Kim, ki bunu akıllı bir insan söylemez. Ancak bunu inatkar bir insan söyler. İnatkar insana da sorarsın. Cennette bazı nimetler varmış. Nedir o? Hiç nasa dönmeden anlat bakayım bize. Ruhu anlat bize. Tamam mı? Mesela olan, bahşedilecek olan olan inşallah hurilerin mahiyetini tamam mı? Hakiki mahiyetini anlat bize diyeceğiz. Değil mi? Şu an güneşin bile mahiyetinde dünya kadar eksiklik var anlamada. Şimdi o zaman aklın aciz olduğu ispatlandı mı? Peki. Bu insanla anlaştık şimdi. Akıl aciz. Peki. Kur'an sünnette bir acizlik olabilir mi? Allah Kur'an'da diyor ki Allah'tan daha güzel sözlü kim olabilir? Doğru mu? Ha, o zaman Allah'ın bütün, ondan sonra Allah'ın e, Allah'ın e, Allah kelamının e, kamil olduğunda hiçbir Müslümanın hangi fırka olursa olsun bu e, bir e, itirazı var mı? Evet. O zaman Kur'an'da bir acizlik eksiklik yok. Hı. Sünnete gelin. Nebisyasının ne diyor? Uti tu camae ölkelim. Ben camae ölkelim verdim Camae ölkelim ne demek biliyor musun? Kısaca manası. Hı. Kısaca derken e, böyle şey manası, tefsirli manası diyelim ve ben. Çok güçlü bir belagat verildim. Az şeyle çok şey kastedirim. Kelamımda hiçbir eksiklik yoktur. Tamam mı? Bu demek. Şimdi. O zaman sünnette de bir eksiklik yok. He? Kur'an'da da bir eksiklik yok. O zaman sünnette ve Kur'an'da ne acizlik var, ne kemaliyetten bir şey gitmiş, ne de eksiklik var. Akılda bunlar var mı? Var. Peki. Kendisinde, kem kendisinde kemaliyet bulunmayan, kendisinde eksiklik bulunan ve kendisinde acizlik bulunan nasıl olur da içinde kemaliyet bulunmayan, içinde naks bulunmayan şey içinde kemaliyet bulunan, içinde noks bulunmayan ve içinde acizlik bulunmayan şeyden önce alınır. Çünkü bunlar diyor ki mesela Mutezile fırkası veya günümüzde mesela çıkan bazı mesela ee, bazı cemaatlerin sapık liderleri mesela. Ne diyorlar? Diyorlar ki eğer bizim aklımız veya daha bir tabirle bunların en başlarında gelen Fakhrettin Razi işte ee, tearar da al-ıkwati al-akliye, me al-ıkwati al-nakliye. Kudime al-ıkwati al-akliye, al-ıkwati al-nakliye. Böyle bu tür ibadeler kullanılır. Buna yakın. veya, tamam mı? Ne diyor? Diyorlar ki işte kat-i kat-i akıl ile kat-i delil çatışırsa veya bizim daha böyle Türkçeleştirilmiş bir halle akıl nakil ile çatışırsa. Akıl nakle mukaddemdir. Öne alınır. Yani bizim aklımız Kur'an'daki herhangi bir ayetle çatışırsa. Yani ayet beyaz diyor senin aklın siyah diyor. Biz burada akla alırız. Şimdi biz demin verdiğimiz e, akıl ehlinin ittifakıyla dedik. Kur'an sünnetten örneklerle. Şunu anladık ki akılda acizlik var. Şeyde Kur'an sünnette acizlik yok. Akılda eksiklik var. Kur'an sünnette eksiklik yok. Aklın kemaliyeti gitmiş ama Kur'an sünnette kemaliyet mevcut. Peki kendisinde bu tür eksik sıfatların bulunduğu bir varlık nasıl olur da kendisinde bu tür eksikliklerin bulunmadığı bir şeyden önce gelir? Bu bir kere sizin aklınıza tersiz. Akıl bile aklen bile bunu öne alsanız, aklı bile kullansanız aklen bunu kabul etmememiz lazım. Bak şimdi. Diyorlar ya bunlar biz aklımızı aklen düşünseniz bile, aklen bile siz aklı öne almamanız lazım. Bak burayı iyi dinle. Bu, bu cümle önemli. Tamam mı? Eğer siz Akla bu kadar önem veriyorsanız, akıl bizim söylediğimizi teyit ediyorsun söylediğimizi söylediğinizi değil. Çünkü neden? Sizin de aklınız ve bizim de aklımız biliyor ki, hepimizin aklı aciz. Ama Kur'an sünnet aciz değil. Hepimizin aklı eksik ama Kur'an sünnet eksik değil. Hepimizin aklı da kemaliyet yok ama Kur'an sünnette kemaliyet var. İşte durum böyle olunca, durum böyle olunca biz anlıyoruz ki, Bunların bu söylediği, ortaya koydukları kayda ki bunların en başında Fakrettin Razi, en başında onlardan bir tanesi Fakrettin Razi eşari alimlerindendir. Bu gelir. İbn-i Teymiye ona e, akıl ve nakil çatışması bu Türkçe'ye Bu O akıl-nakil çatışması değil, o ayrı. O böyle bir kısım bir yerden alınmıştı ama o aslı değil. Akıl ve nakil çatışması vardır İbn-i 11 cilt. Sadece akıl ve nakil çatışması anlatır. 11 cilt. Burada ve Nazivebon onun eshabına ve onun gibi düşünen herkesi tabiri cais silmiştir ibn taymiyo kitabında. Tamam mı? Taarudul akli ve nakil kitabın ismi. Tahkikli haliyle 11 cilt, bazı baskılarında 9 cilt. Tamam mı? Baskıya göre değişiyor. Tamam mı? Evet. Alakulli hal. O zaman mevzumuza dönecek olursak başa diyoruz ki Kur'an aklı ölmüştür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de akla ölmüştür. Hatta Kur'an ve sünnete muhatap olmamız için akıl çarp koşulmuştur. Mecnun'un Mecnun bir muhatabiyeti yoktur. Bak bu kadar önemli akıl. Ama buna rağmen ne diyoruz? Akıl aciz olduğu için aklın belli bir sınırı olduğu için hiçbir zaman akıl evet. sınırı olmayan bir şeye ne? Mukaddem olamaz. Önüne geçemez. Tamam O yüzden az önce de dediğimiz gibi yani bak akidevim o kadar çok mevzu var ki mesela. Mustakil olarak akıl onu anlayamaz. En basit örneğinden yani. E, yani akıl istediği kadar düşünsün ruhu nasıl anlayacak mesela? Cesetlerimizde bulunan ruhu nasıl idrak edecek? Mahiyetini. Değil mi? Mahiyetini. Yani e, insanlara çok zordur. imkansızdır, Tamam mı? Ruhun mahiyetini tabir etsinler bize. Çünkü Neden? Bir şeyin mahiyetini anlamak için mesela üç yol lazımdır. Bu çok önemli bak. Bunu isim sıfat mevzularında ve diğer birçok e, akidevi mevzularda bu kullanılır. Bir şeyi anlamak için üç yol vardır. Bu üç yoldan herhangi bir tanesi kapanırsa onu anlamak imkansız olur. Pardon öyle söylemeyelim şöyle diyelim. Bir şeyi anlamak için ancak zikredeceğimiz üç şeyden bir tanesinin hasıl olması lazım. Aksi halde üçünün kapanmasıyla tamamıyla kapılar kapanmış olur. Bir- ya o şeyi bizzat göreceksin. Hı -hı. Tamam mı? Ya o şeyi bizzat göreceksin. Hı -hı. Ya da o şeyden pardon ya o şeyi bizzat göreceğin evet. Ya da o şeyin bir benzerinin mislini göreceğin, Tamam mı? Ya da o şey hakkında sana sadık bir haber gelecek. Şimdi akidevi mevzulardan birçoğu bize gaybı olduğu için bak şimdi çok önemli. Hı -hı. Çünkü biz ileriki derslerimizde ee, gelecek mesela İslam Akidesi'nin özellikleri nelerdir diye mesela. Bunlardan bir tanesi gaybi olması. İslam Akidesi'nin. Şimdi gaybi olunca İslam Akidesi'ndeki bir sürü mevzu. Mesela ahiretle alakalı mevzular, Allah'ın sıfatlarıyla alakalı mevzular, cennet, cehennemle alakalı mevzuların birçoğu bize ne? Gaybi. Gaybi olunca bu üç yolda kapanıyor. Bak şimdi örnek. Mesela en basitinden. Şimdi ruh. Ruhu örnek verelim. Bak şimdi ruhun mahiyeti. Tamam mı? Örnek verelim. Şimdi... Ee, bu üç şeyi tatbik edelim. Üç kaideyi. Şimdi ruhu gördük mü? Görmedik. Geç. Bilemeyeceğiz. Peki. İkinci bir kapıya gidiyoruz şimdi. Ruhun bir benzerini göre... Benzeri var mı göreceğimiz ki? Ruhu anlayalım. Bu kapı da kapandı. Peki ruhun mahiyeti hakkında bize sadık bir haber var mı? Sadık haberden de maksat yalan olmayacak haber. Bu da Allah'ın kitabı, resulü, sünneti. He? Var mı? Otomatikman kapılar kapandı. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki aklın naklin önüne geçirilmesini söylemek en büyük akılsızlıktır. Bak... Şimdi bu aklı kullananlara söylüyoruz. Diyoruz ki siz eğer aklı kullanıyorsanız ve bu sonuca varıyorsanız en akılsız insan sizsiniz. Neden? Çünkü aklın nakilden önce gel geleceğini veya aklın, akılla nakil çatışırsa aklın öne alınacağını söyleyen insanlar en akılsız insanlardır. Ee, hakikatte. İşi düşündüğün zaman. Tamam mı? Çünkü Al keza Allah Azze ve Celle'nin sıfatları nasıl bileceksin akılla. Hadi. Allah sana bildirmeseydi nereden anlayacaktın elinin olduğunu? Allah sana bildirmeseydi nereden anlayacaktın parmağının olduğunu? Parmaklarının olduğunu? Hı? Allah sana söylemeseydi nereden bilecektin gözünün olduğunu? Tamam. Cennet cehennemdeki, cennette bize verilecek nimetler. Cehennemde bize hazırlanmış azaplar. Nereden anlayacaksın bunları? Çünkü bak bu bir kaydedir. Alimler konuk olur diyorlar ki diyorlar ki en el ilme bi keifiyeti cefe yestelzimu el ilme bi keifiyeti müfsub. Bu çok önemli bir kaydedir. Bir şeyin mesela bunun genelde Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları hakkında söylerler. Tamam derler ki mesela bir bir sıfatın keyfiyetini bilmek ancak o sıfatla sıfatlananın, sıfatlananın, sıfatlananın keyfiyetini bilmekle gerçekleşebilir. Bak, bir sıfatı tekrarlıyorum. Bu, bu çok önemli. Herhangi bir sıfatı, şey herhangi bir sıfatı diyorum, pardon. Belli bir sıfatı bilmek, bir sıfatı bilmek. Ancak o sıfatla sıfatlanan mevsufun keyfiyetini bilmekle gerçekleşebilir. Mesela. Senin benim elimin nasıl olduğunu bilmen. Şimdi tahmin edebilirsin. Dersin ki işte e, Yılmaz'ın eli dersin ki. Beş parmak. Tamam mı? Böyle bir tahmin edebilirsin ama bu doğru olabilir mi? Belki kopmuştur. Belki. Değil mi? Dört parmaktır. Belki Allah dört parmaklı yaratmıştır. Değil mi? Mesela ben şimdi düşünsem desem ki. E, işte. İşte Yılmaz'ın gözleri var. Siyah düşünebilirim ben belki değil mi? Ama bu yeşildir belki. Değil mi? Hı hı. E şimdi durum böyle olunca herhangi bir sıfatı bilmek ancak o sıfatla sıfatlanan o kişiyi keyfiyetini bilmekle gerçekleşebilir. Sen benim keyfiyetimi bilmezsen benim sıfatımı bilemezsin. Hı hı. Tamam mı? Bak şimdi. Mostraşk. Dinle bak şimdi. Mostrashkın sıfatlarını anlat bakayım bana. E Mostrashk diye bir şey yok. Salladım ben. Tabii o ne diyeceksin. Salladım öyle bir şey yok ki. Bak bilmediğin şeyin keyfiyetini anlayamazsın. Şey sıfatlarını anlayamazsın. Ama de, sen bilseydin ki mesela Mostrashk atıyorum mesela. Daha önce belgeselde izlediğim bir hayvan ismiymiş, Sallıyorum mesela. Hı. Tamam mı? O zaman onun keyfiyetini anlatırdın kaba olarak. Evet. Mu'tağda olan yani alışılagelmiş olan. Hı. Tamam mı? Sıfatlarını anlatabilirdin. Tamam mı? Hı. Ama senin böyle bir kişinin veya şahsın varlığının keyfiyetini bilmemen sıfatının da e, sıfatını da bilmeni otomatikmen engeldir zaten. Durum böyle olunca biz birçok akidevi mevzunun keyfiyetini bilmiyoruz ki, şey akidevi e, mevzular içindeki bazı varlıkların keyfiyetini bilmiyoruz ki onlara ait olan sıfatları biz vasfedelim. Tamam. Otomatikman iptal oluyor zaten. O yüzden diyoruz ki aklın makilden önce geleceğini söyleyen en büyük akılsızlığı yapmış olur. Tamam Evet. O yüzden bundan dolayı diyoruz ki bundan dolayı diyoruz ki akıl her zaman şer'i olan, açık olan bu naslara teslim olmak, yani akıldan talep edilir. Tamam mı? İsterse akıl bunu anlamasın. İsterse bundaki hikmeti idrak edemesin. Çünkü bazı mevzular vardır, hikmeti idrak edilendir. Allah bel hikmetini söylemiştir. Bazıları da vardır, hikmeti belli değildir. Tamam mı? hikmeti belli değildir. Otomatikmen hikmeti ister belli olsun ister olmasın. Akıla düşen, akıldan istenen buna teslim olmaktır ve buna iman etmektir, kabul etmektir diyoruz. Tamam mı? Şimdi en önemli eee akılla nakil çatışması ile alakalı en önemli şeylerden bir tanesi ki maalesef ve maalesef bu birçok kardeşler tarafından dahi e, şöyle söyleyeyim Birçok kardeşler tarafından dahi bir kısmı bunların bir kısmı hiç ee, anlayamamış, tamamıyla yanlış biliyor, bazı kısmı da eksik biliyor. Tamam. Burası çok önemli. En önemli mevzulardan bir tanesi hata edilen. Diyoruz ki bak şimdi biz de bu tabirleri kullandık ama onların diliyle, bidat ehlinin diliyle kullandık. O yüzden akıl ve nakil çatışması dedik. Yoksa akıl ve nakil çatışması diye bir şey yoktur. Biz onların tabirlerini kullandığımız için bunu söyledik. Ancak nispi olarak akıl ve nakil çatışması vardır. Bak. Nafızlarıma dikkat et. Bak şimdi. Nispi olarak akıl ve nakil çatışması vardır. Gerçekte mutlak olarak, küllü olarak yoktur. Hiçbir zaman akıl ve nakil çatışmaz. O yüzden bak şimdi. Şöyle bir soru atıyoruz ve o soruya cevap vererek açıyoruz. Diyoruz ki bak şimdi. Şimdi sana soru sorayım. Sen tatbiki olarak bunu yap. Tamam mı? Yapmaya çalış. Şimdi Akıl ve nakil çatışır mı? Çatışmaması lazım ama. Peki sen çatışmış olarak bak şimdi tamam mı? Ha. Çünkü ben sana söylemeseydim şimdi sen çatışır diyecektin evet. tamam mı? Heh. Şimdi bak. Akıl ya, ve nakil... Çatışmaz derdim herhalde. Sonuçta tek doğru Allah yani. Ala kulli hal öyle diyeceksen maşallah yani. Şimdi. Akıl ve nakil çatışırsa lafzı. Bu senin zihninde var. Şimdi bana e, nakille çatışan bir tane örnek verebilir misin? Aklın nakille çatıştığı. Bir tane dinli örnek verebilir misin? Hayır. Veremezsen o batıl. İşte o zaman bak verirsen gel konuşalım onu ama akille nakilin çatışacağını örnek veremiyorsan o zaman otomatikmen akıl ve nakil çatışır teorisi batıl. Böyle bir teori yok. Akıl ve nakil hiçbir zaman çatışmaz. Yani akıl, Kur'an, sünnetle çatışmaz. Nasıl Allah diyecek ki düşünmüyor musunuz, akıl etmiyorsunuz, biz bu Kur'an'ı indirdik, size akıl edesiniz diye, anlayasınız diye, fehm diye. E Allah böyle diyecek, ondan sonra Kur'an gelsin, Kur'an ve sünnet akılla çatışsın. Bu nasıl olacak? Böyle bir şey safsata bu yani, böyle bir, bu mustahil, bak bu neye benzer. Şimdi e, mantıkta, mantık ilminde çeşitli terimler vardır. Şimdi sahih olan terimleri de vardır bu mantık ilminin, bu olan terimleri de vardır. Sahih olan zaten dine muvafakat eden şeydir. Biz ona mantık ilmi de dememize gerek yok. O dinin kendisi olur zaten. Hı. Şimdi bu terimlerden bir tanesi mesela mumteniat veya mustahilat diyorlar mesela. İmkansızlıklar. Hı. Mesela ne gibi? Bak şimdi. Ee, bir şey aynı anda, hem siyah aynı anda, hı hı. arada zerre kadar bir zaman farkı olmadan aynı anda hem siyah hem beyaz olabilir mi? Bak külliyen diyoruz. Bir kısmı beyaz bir kısmı siyah demiyorum. Tamamı. Aynı anda hem siyah hem beyaz olabilir mi? Evet. Olamaz. İşte böyle bu tür şeylere veya bir şey aynı anda var veya yok olabilir mi? Hayır. Heh. Bu türlü bu türlü olaylara müstahilat denir. Tamam mı? Evet. Müstahilatlar denir bunlara. İmkansızlıklar. İşte akılın ile nakilin çatışması da müstahilatlardandır. Evet. Tamam mı? Çünkü Allah diyecek ki biz bu Kur'an'ı indirdik ki anlayasınız diye. E bizim Anlayamadığımız bir şeyle Allah bize nasıl hitap edecek? Ya haşa Allah'ın kelamında eksiklik var ya da başka bir pürüz var. Veya biz anlayamıyoruz bu ayeti. Ha? Ha, o zaman diyoruz ki bak, o zaman anlatıyoruz diyoruz ki soru soruyoruz şimdi. Akıl ve nakil çatışır mı? Cevap. Hiçbir zaman... Sarih olan akıl ile, bak ibarelere dikkat çünkü bu ibareler selef alimlerinin ilmi olan evet. akide kitaplarında geçer. Ve kelam ehlinin, felsefe ehlinin de kitaplarında bu geçer. Bu ilmi terimleri anlamazsan bu kitapları anlayamazsın. Tamam mı? Evet. Anlayamadığın zaman da içindeki mevzuyu çözemezsin. Tamam mı? Ve... Ehl-i sünnetin bazı akidelerini difa etme adına, savunma adına bazı ilmi terimler var. Onları etmek zorundasın, tamam mı? Bak şimdi. Sarih akıl ile sahih nakil çatışmaz. Sahih, bak şimdi. Sahih akıl ile sarih nakil nakil çatışmaz. Sarih akıl ne demek? Yani hevadan, şüphelerden salim olmuş, arınmış, selamete ermiş akıl. Yani kendisinde hiçbir eksikliğin bulunmadığı, kamil olan, kendisine hiçbir şüphenin arız olmadığı, kendisinde hiçbir kendisine hiçbir şüphenin sunulmadığı ap açık bir akıl ile tamam mı? Sarih nakil ile şey sahih nakil ile çatışmaz. Sarih akıl sahih nakil ile. Yani sahih nakil ne? Kur'an, hepsi sahih. Sünnetten de sahih sünnet. O yüzden nakile sahih ismini verdik, akıla sarı ismini verdik. Tekrarlıyorum. Sarıh akıl ile, sarıh akıl ne? Şüphelerden alınmış, şubuhatlardan alınmış, eksik, e, e, arzi müşkilatlardan arınmış akıl. Tamam mı? Sarıh akıl diyoruz buna. Açık akıl ile sahih nakil. Sahih nakilden de kastımız Kur'an'ın tümü. Sünnet adı altında da sayı olan sünnetler. Tamam mı? Hiçbir zaman, bak şimdi... Hiçbir zaman çatışmaz. Bunların çatıştığını söylememiz bir şeyin aynı anda hem siyah hem de beyaz olur dememize. hem Aynı anda hem siyah hem de beyaz olur, olabilir dememizle aynı şeydir. Neden? Çünkü iki şey açıksa, iki şey netse, iki şey sarıysa, iki şey e, eksikliklerden münezzehse, eksikliklerden münezzeh olan şey nasıl birbirle çatışır? Çünkü aksi halde birbiriyle çatışırsa birisi birisinden üstün olmak zorunda değil mi? O zaman üstün olmayan o hangisi olursa olsun kemaliyete gitmiş olacak. Bunu Kur'an için de dersen sahihliğe gitmiş olur. Akıl için dersen sarihliğe gitmiş olur. O zaman ona sahih akıl ile e, şey, sarih akıl ile sahih nakliğin çatışması denmez ona. Ne denir? Ş i̇ki iki e, şeyden bir tanesi söylenir. Ya Sahih olmayan şey, sarih olmayan akıl ile sahih naklin çatışması denir ona. Ya da sa sarih olan aklın zayıf olan nakille çatışması denir. Neden? Çünkü eğer aksenin aklın Kur'an ve sünnetten herhangi bir şeyi anlamıyorsa, bak şimdi, idrak edemiyorsa veya zıtını anlıyorsa senin aklın, buna akıl ve nakil çatışması denmez. Senin aklınla naklin çatışması denir. Tamam mı? Yakaldın mı olayı? Eğer senin aklın, eğer senin aklın Kur'an ve sünnetten herhangi bir şeyi idrak edemiyorsa, bunun ismine akıl ile veya sarıh akıl ile sahih naklin çatışması denmez, Gökçe Hanım'ın aklıyla mesela Allah'ın kelamının çatışması denir. Veya arasının sünnetinin çatışması denir, naklin çatışması denir. Veya senin aklın fıtrat üzerine ise, ama buna rağmen dinde fıtriyi bir meseleyi e, nakillerde gelen fıtriyi bir fıtriyi gibi görünen bir meseleyi anlamıyorsan, o zaman bu sarih akıl ile sahih naklin çatışması denmez, bilakis sarih akıl ile uydurma naklin çatışması denir. O zaman akıl ile nakil çatışıyorsa iki ihtimalden birisi vardır. Bir ya senin aklında bir o an bir eksiklik vardır, anlayamama durumu vardır. O zaman onun ismine ne denir? Ne denir? Bana bak Gökçen yazma. Ne denir? En son yazarsın tamam mı? Yazma şimdi. Ne denir? Eğer tekrarlıyorum, senin aklın, bak şimdi şu an sen tuttun Kur'an'dan ve sünnetten bir nas okudun. Burada eğer senin aklın nakille çatışırsa, bunun ismine, Sarih nakil ile şey sarih akıl ile sahih nakilin çatışması denir değil mi? Hı. Heh afferin. hayır diyeceksin tabi. Evet de senin anlamamanın delaletiydi bak hayır dedim çok güzel. Ne denir buna biliyor musun? Gökçe'nin sarih olmayan aklı ile sahih nakilin çatışması denir. Şimdi tersten bakıyoruz. Diyelim ki sen çok iyi bir ilim talebesisin Hı. tamam mı? Ve e, fıtri bir ortamda yaşadın. Hiçbir şüphelerin, bir ehlinin şüphesi olmayan şey tamam mı? Fıtri bir ortamda yaşadın şüphelerin olmadı. Ama ve dinde de birçok mevzu biliyorsun tamam mı akide üzerine. Ama öyle bir nas geliyor ki senin aklın bunu imkansızlaştırıyor. Ve önceki dini bilgilerin de bunu imkansız gibi görüyor. Hı. Bak buna ne denir? E, sarıh akıl ile Hı. bir saniye. Sarıh akıl ile... Sahih naklin çatışması denir, değil mi buna? Hayır, Hayır çok güzel. Ne denir buna? Şöyle bakayım. Sarı aklınla uydurma naklin çatışması. çatışması denir. Tamam mı? Neden? Çünkü eğer iki şey kat iyi ise, bak şimdi, Fahrettin Razinin akıllılık yapıp da bu noktadaki akılsızlığıdır bu. Şimdi Fahrettin Razi diyor ki, İza ta'arad al kwa, İza ta'aradat il kwa'te akliye, ma al en nakliye, kudme al akliye. Ala en nakliye, ala nakliye. Diyor ki kat akıl, kat delille çatışırsa kat akıl kesin, kat kesin demek. Diyor ki kat yani kesin, güçlü, e, tam, tamam mı? bu tip manalara gelir. Kat akıl ile, diyor ki e, kat, kat i akıl çatışırsa kat akıl katli nakla mukaddemdir, öne alınır. Şimdi bu bir kere cümle olarak offside. Bu bir, bir şey aynı anda var veya yok demek gibidir. Evet. Var ve yok demek gibidir. Çünkü sen ikisine kat'i diyorsan kat'i olan şey birbirine zıt olur mu? Evet. Mesela peygamberlerin daveti kat'idir değil mi Allah katında? Evet. Peki iki peygamberin daveti birbirine zıt olur mu Akide'de, evet. Tevhid'de? Evet. Kulli tarbud. Biz her ümmete bir Resulü gönderdik. Allah'a ibadet edin tavuttan sakının diye. Tamam mı? Yani bütün resullerin davası kat'i olunca bu kat'i birbirine çatışabilir mi? Dünyadaki bütün olaylar da böyledir. Tamam mı? Kat'i bir şeyin çatışması bir şey aynı anda var veya yok demek gibidir. Çünkü kat'i şeylerin çatışması imkansız. Burak imkansızla akla böyle bir şey gelemez. Çünkü aksi halde bunların ismine kat'i denmez. Birisi kat'i olur birisi kat'i olmaz. Aksi böyledir. Tamam mı? O yüzden bu cümle Fahrettin Vaz'ın cümle olarak olsaydı. Tamam cümle olarak mantığını insan mevzun, cümle olarak olsaydı. O yüzden biz en büyük hatamız insanlara devamlı şunu söylüyoruz. Diyoruz ki akıl ve nakil çatışırsa aklı e, nakli öne alırız. Bu yanlış bir cümle. Do yani bir noktada doğru ama eksik bir cümle. O çünkü insanlar ne anlıyor biliyor musun? Demek ki bu dinde akla ters olan şeyler olabilir. Akla ters olan şeyler vardır. Tamam mı? Akla ters olan şeyler işte biz bu akla ters olan şeyler olduğu zaman biz burada nakli alırız. Değil. İnsanlara biz şunu anlatmamız lazım. Bu din... Akla ters düşmeyen bir din. Allah bize e, tabiri yazsa akılsız bir din yollamaz. Aklın Hı. idrak etmeyi... Neden? Mesela birçok mevzu var değil mi? Sen okuyorsun Kur'an sünnetten idrak edemiyorsun. Hı. Anlayamıyorsun. Ama bak bir alim geliyor hemen onu çözebiliyor, anlıyor biliyor değil mi? Evet. Anlayabiliyor değil mi? Evet. Biz şimdi ruhun mahiyetini e, bilmiyoruz. Hı. Aklımız onu almaz. Değil mi? Ama görseydik alırdı. Şu an cenneteki bazı nimetleri bilmiyoruz. Hı. Bilseydik. Aklımız onu idrak ederdi. de. Anlatabiliyor Bizim o an aklımızın idrak edememesi bizim aklımızın eksikliğinden kaynaklanıyor. Evet. Sarı akılda böyle bir şey yoktur. Evet. Tamam mı? Evet. Sarı akılda böyle bir şey yoktur. O yüzden hiçbir zaman sarı akıl ile sahih nakil çatışmaz. Eğer çatışırsa bu da sarı akıl ile sahih nakilin çatışması denmez. Ya e, sa sarı olmayan akılınla sa aklın sahih nakille çatışması veya sarih olan aklın uydurma akille eee sahi olmayan nakille çatışması denir. Hı hı. Tamam mı? Bunu anladık inşallah buraya kadar. Çünkü hiçbir zaman Kur'an yani hiçbir zaman eee sahi sarı olan akıl bir batıl bir şey anlamaz. Hı hı. Bak şimdi. Sahi olan akıl batıl bir şey anlamaz. Şimdi Kur'an, sünnet ve icmada batıl var mı? Yok. Yok. Peki senin aklın, bak şimdi, Kur'an sünnet icmada batılı var mı? Yok. Peki senin aklın o Kur'an sünnet icmada herhangi bir nasıl duyduğu zaman, onu batıl görüyorsa senin aklın. Hı hı. E ne yapacağız? Al işte o zaman Kur'an ve sünnette icmada batıl oldu diyeceğiz. E diyemeyeceğimize göre, senin de aklın onu batıl saydığına göre, o zaman burada bir işgal var. Ne demek? Demek senin aklın o zaman sarıh değil. Sarı olsaydı alırdın. Ha O zaman ne diyoruz? Ne zaman akıl ve nakl nakilden yani o zaman e pardon, o zaman şöyle bir son noktala, noktayı da noktalamamız lazım. Bak, o zaman diyoruz ki ne zaman akıl ve nakil çatışırsa ki buna bak, e evrak aslimle söylüyorum çünkü akıl ve nakil çatışmaz. Ne zaman Kur'anı şey nakli aklın önüne geçirebiliriz, deriz ki eğer sarih, eğer benim aklım Ahmet'in aklı Mehmet'in aklı nasıl çatışırsa o zaman nakille çatışırsa o zaman nakil bizim kendi akıllarımıza nedir? Mukaddemdir, öne geçilir. Ama buna yine tekrarlıyorum sahih nakil ile sarı, sarı aklın çalışması denmez. Tamam, sahih olan aklın Ahmet'in aklıyla çatışması, Mehmet'in aklıyla çatışması, Yılmaz'ın aciz aklıyla, Ali'nin aciz aklıyla çatışması denir. İşte o zaman zaten sen ne yapacaksın? Nakli ne alacaksın. O yüzden hiçbir zaman diyoruz ki her zaman ve her zaman herhangi bir insanın akli nakille çalışırsa her zaman nakil akla mukaddemdir. Her zaman akıl nakle teslim olmak zorunda. Neden? Çünkü ne bil gayb. Akide mevzularının bir çoğu bize gaybdır. Allah da diyor ki onlar gaybe iman eder.